Yasin Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. 83 ayettir. Sure, adını ilk ayeti oluşturan Yasin harflerinden almıştır. Surede başlıca insanın ahlaki sorumlulukları, vahiy, Hazreti Peygamberi yalanlayan Kureyş kabilesi,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 onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Bu ayet şöyle de tercüme edilebilir. Meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden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 Bir şeyi dilediği zaman, onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen olu verir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.